ve hayral hedi Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr İmam Berbehari Rahimullah'ın Şerh-ü Sünne kitabında 64. maddede kalmıştık bu maddede şöyle diyor gökten inen her damlayı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği yere koymak üzere bir melek bir melek indiğine iman edilir. Berbehar-ı Rahimullah böyle diyor. Lakin dünkü Allah'a iman konusunda Tevhide'nin ihtilafı başlıklı. Yayınladığımız sohbette onu dinlemeyen kardeşler tekrar dinlesinler. Seleften bazı imamları böyle akideye dair meselelerde bahsettikleri şeylerde ...bizim mutlaka kitaptan ve sünnetten delilini bilmemiz gerekir. Burada Abber Behar sünnet esasları içerisinde böyle bir madde zikrediyor. Yani gökdenilen her damlayı Allah Azze ve Celle'nin bir meleği indirir diye. Fakat bu konuda Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden, Resulullah ve Sallamın sayı hadislerinden... ...herhangi bir delil söz konusu değil. Ancak Tabi'in imamlarından El-Hakem bin Uteybe ve Hasan el-Basri Rahimullah... E, bu manada sözler söylemişlerdir. Bunları e, Ebu Şeyh Azamet'te, İmam Taberi tefsirinde naklederler. Yani böyle bir şey inanılır mı? İnanılabilir ama bunu akide esası saymak, yani böyle bir şey bir kimse inanmazsa, o kimse sünnetin dışındadır. Böyle bir görüşe sahip olmak ki böyle bir eserde bunun zikredilmesi bu manadadır. E, bu doğru değil. E, biz şuna iman ederiz. Allah Azze ve Celle'nin bize sayısı bildirilmediği fakat çok sayıda olan melekleri vardır hatta kâbe'nin üzerinde beytul mamur diye tam kâbe'nin üstüne karşılık gelen beytul mamur diye bir yer vardır oraya her gün 70 bin melek girer ve e, tekrar aynı meleklere sıra gelmez yani bu kadar fazla sayıda melekler vardır yine e, diğer bir hadiste hakimin hizam radialan'ten gelen hadiste işte gökler çatırdamaktadır. O da onun hakkıdır. Çünkü eee semada hiçbir melek yoktur ki hiçbir bir karışık dahi yer yoktur ki orada kıyam eden, secde halinde olan, ruku halinde olan bir melek bulunmasın diye Allah Resulü ve vesselam bize meleklerin çok sayıda olduğunu bildirmiştir. Ama her bir kar tanesini, her bir yağmur tanesini indirmekle görevli bir melek vardır şeklinde halk arasında da yaygınlaşmış olan bu inancın kitap ve sünnetten açık bir delili yoktur. Bu sebeple raym olan bu 64. maddede zikrettiği akide esas olarak, menhece esas olarak zikrettiği bu madde hatalı bir maddedir. Yani böyle inanmak gerekir sözü. Hatalıdır çünkü böyle inanmak için mesela bunu evet Hakem bin Uteybe ve Hasan Elbasir söylemişler ama e, bunlar bu sözü İsrailiyattan alarak mı söylemişler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aktaran sabilerden mi alarak söylemişler, buna dair bir salat olmadığı için e, biz böyle bir gereklilik olduğunu söyleyemeyiz. 65 Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Bedir kuyusunda müşriklerin cesetlerine seslenip konuştuğu zaman Onların bunu işittiklerine iman edilir. Bu konuda Müslim'in Enes bin Maik Radyalan'tan rivayet ettiği hadisi biliyorsunuz. Ee, Ebu Cehil ve onunla beraber müşriklerin ileri gelenleri kalibu Bedir, yani Bedir kuyusuna cesetlere atılmıştı ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara seslenmişti. Ey falan, ey filan. ''Benim dediklerimin hak, sizin gittiğiniz yolun batıl olduğunu şimdi anladınız mı?'' diye sesleniyor. Ömer radiyalan o sırada ''Ey Allah'ın Resulü bunlar ölmüş gitmişler, seni işitirler mi?'' O da diyor ki ''Şu an senden daha iyi iştir durumdadırlar.'' Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle buyuruyor. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada iki şey delil vardır. Birincisi ''Ölüler işitmezler.'' Neden? Çünkü Ömer radiyalan diyor ki ''Onlar ölüp gittiler, ey Allah'ın Resulü seni ne işitirler?'' Ne duyarlar, ne cevap verebilirler. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o anda kendisine bir mucize, bir ayet olarak, nübüvvet delillerinden olarak o anda o ölülere işittirme salahiyeti verilmişti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kayıtlı olarak söylüyor. Şu an senin beni işittiğinden daha iyi bir şekilde beni işitiyorlar. Fakat onlar cevap veremezler diyor. Yani o anda işittiğine iman edilir. Onun dışında genel olarak ölülerin İşittiğine iman etmek gerekmez. Yani ölüler işitmezler. Nitekim Fatır suresi 22. ayeti zahiri. Buna delalet edilir ayetin zahiri. Sen kabirdekileri değiştiremezsin diye geçiyor orada. Ee, yine ölünün işittiği kayıtlı an, ölü yeni defnedildiği zaman, diğer bir hadiste geldiği üzere, defnedildiği zaman onu neden kimseler geri dönüp giderlerken onların ayak seslerini iştir diye geliyor hadiste. Yani bu zaman sınırıyla kayıtlanmıştır. Bu kayıtları bazıları işte genel olarak almışlar. Ölüler genel olarak işitir. İşte e, hatta bunun için kabir ziyareti yapan bazı kimseler oturur saatlerce ölüyle sohbet ederler. vesaire vesaire. Bunlar e, doğru değil. Yani ölünün işitmesi, burada Bedir kuyusundaki ölülerin işitmesi Nebi ve Vesselam'a has olarak... Kendisine has özelliklerdendi. 66 kişi hastalandığı zaman Allah'ın ona hastalığından dolayı ecir vereceğine iman edilir. Mümin olan kimseler hastalığa, musibete uğradığı zaman bundan dolayı yani hastalığından dolayı aslında hastalığa sabretmesinden dolayı yani bunun kayıtlanması lazım. Yani müellifin burada. E, bununla kayıtlaması lazım. Çünkü sızlanırsa ondan şikayet ederse Allah Azze ve Celle'yi mahlukatına şikayet ederse, bunun o ecri e, iptal ettiğine dair naslar gelmiştir. Burada hastalıktan dolayı ecir veya musibetten dolayı ecir hakkında Abdullah Radiyallahu anh, yani İbn-i Mesud Radiyallahu anh'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, bir ezaya uğrayan, yani herhangi bir eziyete uğrayan hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onun günahlarını tıpkı ağacın yapraklarının dökülmesi gibi dökmesin. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu manada pek çok hadisler vardır. 68. Çocukların bu dünyada, yani bebekleri kastediyor burada, akıl bali olmayan, daha küçük olan bebekleri kastediyor. Bu dünyada kendilerine bir musibet isabet ettiğinde ağrı hissettiklerine iman edilir. Bekir bin Abdil Abdülvahid ise onları ağrı hissetmez demiş ve yalan söylemiştir. Burada Bekir bin Abdil Abdülvahid, müellifin asrında, onun zamanlarında yaşamış olan bidat önderlerinden birisidir. Bunu, yani ehli Sünnet'in böyle bir görüşü yoktur demek için söylüyor. Yani ehli Sünnet'te böyle bir görüşü yoktur. Bu artık akıllı mı söylüyor, mutezile midir bu kişi? böyle bir şey iddia etmiş. Yani bebekler ağrı hissetmez diye. Böyle bir şey sallanmış Berbeher Rahimullah da adeta evli işte sünnetin böyle bir itikadı yoktur. Bebekler de ağrı çeker diye. Buna iman edilmesi gerektiğini Akide'ye dair eserinde böylece zikrediyor. 69 bir ki kişi Allah'ın rahmeti olmadan cennete giremez. Allah kişi ancak kendisinin günahlarından dolayı, yani kulun işlediği günahlarından dolayı Günahları oranında azap eder. Şayet Allah göklerdeki ve yerdeki halkı, mahlukatı iyisiyle kötüsüyle azaplandıracak olsa onlara zulmetmiş olmaz. Allah tebarek ve teala hakkında zalim demek caiz değildir. Zulüm ancak kendisine ait olmayan almaktır. Allah azze ve celle mahlukatın ve yetkinin sahibidir. Mahlukat onundur, yurt onundur, o yaptığından sorulmaz ve onlar ise yani mahlukat ise sorgulanırlar. Niçin ve nasıl diye sorulmaz. Allah ile mahlukat arasında kimse giremez. Evet, bu maddenin başında insanların mükellef kulların insanların veya cinlerin cennete girmesinin kulların kendi kazandıkları ameller sebebiyle değil, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti sebebiyle olduğuna. İman etmek gerektiğine vurgu yapıyor. Zebercet dersinde en son derste geçen çarşamba günkü derste de bu konuyu açıklamıştık zaten. Yani kullar kendi fiilleriyle, kendi amelleriyle cenneti hak edecek değillerdir. Yani buna hak sahibi olmazlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin kula verdiği nimetler, göz nimeti, kulak nimeti, el, ayak yani hangi organı sayarsanız sayın, insanın yaptığı ameller bunları karşılamaz. Bu sebeple insanların cennete girmeleri ancak Allah Azze ve Celle'nin Yani Allah'ın rahmeti sayesinde insanlar cennete girer. E bu sebeple hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'ye karşı yarın kıyamet günde Ya Rabbi işte ben senin için cihad ettim, senin yolunda öldürüldüm, işte senin için şunları şunları yaptım, şöyle namaz kıldım, şöyle vuruş tuttum, şöyle gece namazı kıldım vesaire, sadaka zekat verdim dese bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı asla alacaklı olamaz. Çünkü mülk O'nundur. Yaratan odur. Kulun sahibi de odur. Yaptığı şeylerde ona bunları işleme kuvvetini veren de Allah Azze ve Celle'dir. Bu sebeple kullar Allah Azze ve Celle'ye asla alacaklı olamazlar. Kulların Allah Azze ve Celle üzerinde hakkı yoktur. Allah kişiye ancak kendisinin günahlarından dolayı yine günahları kadar azap eder. Yani azap edeceği zaman da, yani dilese, karşılıksız olarak azap edebilir. Çünkü mülk onun. Bu sebepten dolayı da zalim denilemez, zulmetli denilemez. Çünkü mülk onun. Zulüm neye denilir? Bir şeyi hakkı olmayan yere vermek, hakkı olmayan şeye müdahale etmek gibi. Allah Azze ve Celle için bu söz konusu değildir. Mülk tamamen onundur. Fakat Allah rahmetinin gereği olarak yine, adaletinin yine gereği olarak kullarına azap ettiği zaman, günahlarından dolayı yani günahlarından dolayı azab eder ve günahları kadar azab eder yani günahından fazla Allah Azze ve Celle kullarına azap edici de değildir istese daha fazla da azap edebilirdi ama e, öyle değil yani Allah Azze ve Celle kendisine böyle yazmamıştır e, devamında onu ifade ediyor şayet göklerdeki ve yerlerdeki halkı, mahlukatı İyisiyle, kötüsüyle, yani içlerindeki salihıyla, fasıyla, günahkarıyla, ile hepsiyle azaplandıracak olsa onlara yine zulmetmiş olmazdı. Fakat böyle yapmayacak Allah Azze ve Celle. Evet, hiçbir şekilde demek ki Allah Azze ve Celle'yi zulümle itham etmek söz konusu değildir, caiz değildir. Niçin ve nasıl diye sorulmaz. Yani musibete uğrayan bazı kimselerin, işte ''Ya Rabbi beni mi buldun?'' buna benzer böyle itiraz vari, Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle e, çekişme içeren bazı sözleri. E, yani bunları bilirsiniz, cahiliye sözleri, cahil insanların e, bu tip sözleri. E, şayet insan e, geniş zamanlarında Allah Azze ve Celle hakkındaki itikadını doğru tutmazsa, Düzgün itikad üzere Allah Azze ve Celle'ye işte, takdirine rıza ve sabır göstermek gibi konular e, bu konuda Allah Azze ve Celle itikadını, yakinini sağlam tutmazsa başına bir musibet geldiği zaman o musibetin e, feveranıyla böyle cahiliye sözleri eder, e, boş sözler eder, boş bulunur gafletle, e, belki kendisini küfre sokacak bazı itirazlarda bulunur. Hatta kadere söver, işte feleğe söver bu manada. Bunun gibi şeyler yapar. Bunun sebebi işte geniş zamanlarda Allah Azze ve Celle'ye kulluğun, ona karşı itikadın, güzel e, oturtulmaması, Allah Azze ve Celle'ye güzel zannın, ona karşı hüsnü zanda bulunmak, güzel zanda bulunmak, e, bunun e, gerektiği gibi yapılmaması sebebiyle insan musibet anlarında e, vartalara düşer ve yanlış sözler eder o sözle, sözleri sebebiyle de e, diğer bir hadiste buyurdulduğu gibi işte kul nereye varacağını hesap edemeden bir söz söyler de e, cehennemin ta ortasına düşer. Yani nereye varacağını hesap edemez düşünmeden bir söz söyler. Bir kimse neden böyle düşünmeden bir söz söyler? E, o andan önceki hazırlıklarına göredir. Yani e, talha Bin Ubeydullah radıyallahu anhu yanlış hatırlamıyorsam bir harbe esnasında eline ok isabet ediyor. Ah diyor. Şayet diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buna şahit oluyor o esnada yanda. şayet bismillah deseydin melekler seni insanların gözü önünde semaya kaldırırdı diyor. Yani olağanüstülüklere şahit olurdun diyor. Şimdi bir insanın böylesi bir anda ah demesiyle Allah'ı zikretmesi tamamen ee, hazırlıklarına bağlıdır. Yani siz geniş zamanlarınızda Allah Azze ve Celle'yi anın ki Allah da sizi dar zamanlarınızda ansın. Yani ne demek? Size kolaylaştırsın, kendisine kulluğu, kendisini zikretmeye kolaylaştırsın ki bu sayede Allah ecir versin. Ya, yani musibet eğer takdir edilen bir şey varsa Allah Azze ve Celle'nin yazdığı bir yazgı varsa öyle ya da böyle kişinin başına mutlaka gelecek. Bunun kaçarı yok. Ama bu musibetten kişi ya günahkar olarak Ayrılır, böyle geçtirir veyahut da ecir almış olarak geçiştirir. Yani o bir şekilde geçecek, başına geliyor bir şey, iyi ya da kötü. Gelir, kişi bundan ya ecir sahibi olarak, yani sabreder, rıza gösterir, bu Allah'tandır der. Rıza gösterir, bundan ecir kazanır. Herhangi bir günaha bulaşmaz. Bazısı da vardır ki, bundan dolayı işte yakınır, sızlanır veya uğradığı musibetten kurtuluşunun Allah'a isyan etmekte olduğunu zanneder. Şeytanın büyük tuzaklarından birisidir bu. Yani ben bu beladan ancak Allah'a yine isyan ederek kurtulurum. Nasıl olur mesela? Ee, hayat, hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Yani Allah azze ve celle itaat üzere. Bazen Allah'a kulluktan dolayı başımıza bazı şeyler gelir. Yani Allah imtihan eder. Bizden öncekileri imtihan etti gibi biz de imtihan edecek. Her bir iman fiilinde yani imanın gereği olan amellerde Allah kulunu imtihan eder. Ama kulların çoğu bu imtihanların farkında olmaz. Çünkü imtihanı zannederler ki sadece zorluklar. Kul sadece zorlukla imtihan edilmez. Genişlikle, bollukla da imtihan edilir. Fakat musibet denilince çoğunlukla sıkıntılar, darlıklar, eziyetler bunlar akla gelir. Bu manada mesela Allah'a itaatinden dolayı etrafıyla, yakınlarıyla imtihan edilir. Kul şeytanın da ihvalarıyla vesveseleri sebebiyle ben Allah'a itaat ettiğim için bunlar başıma geliyor der. Yani ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim için bunlar başıma geliyor. İşte falanca benden selamı kesiyor, benle konuşmuyor. Niye? Allah'a itaat ettiğimden dolayı. Kitaba ve sünnete uyduğumdan dolayı. Bunu bir atlatıyor. Sonra başka bir sıkıntı işinden atılıyor Allah'a ve Resulüne itaat ettiğinden dolayı işinden atılıyor. Bu da bir sıkıntı başka bir iş kurmak istiyor özel bir iş kurmak istiyor. Orada da haramlara bulaşmazsa kredi kartıdır şudur budur bunun gibi haramlara bulaşmazsa e, rızıksız kalacağı gibi bir endişeyle karşılaşıyor. Pek çok imtihanı böyle aşıyor tam belki kazanmasına ramak var. Belki kazanmasına ramak var. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın boğazına bıçağı dayaması gibi bir pozisyona gelmiş o imtihan. Kazanacak. Yani bıçak sürdüğü zaman kesmeyecek, böylece kazanacak. Ama tam o dedi, şeytan en büyük oyunlarına oynuyor. Ben döndürürsem bu kulu ancak burada döndürürüm diye. Allah yolunda e, göğüs gerdiği birçok bir sıkıntıları anda orada heba ediyor, orada yoldan geri dönüyor. İşte ben dostsuz kaldım, etrafım, akrabalarım, herkes benden uzaklaştı. İşim gitti, eşim gitti, çocuklarım benden yüz çevirdi, işsiz kaldım, eve ekmek getiremez oldum falan filan. Orada ne düşünüyor şeytanın oyunuyla? Benim bütün bunlar kitaba ve sünnete uymam sebebiyle oldu. Şayet kitap ve sünnete uymasaydım, bazı tavizler verseydim, yani bunu yapanlar da var. Yani kitaba sünnete uymadan yaşayan ve kendisini Müslüman olduğunu söyleyen, toplumda da Müslüman kabul edilen bir sürü insan var. Ben de onlar gibi rahat bir şekilde yaşardım diye bu vesveseleri şeytan bu kimseye benimsetir. Ve bu imtihanların başına gelmesine sebep olan o Allah'a ve Resulüne itaat fiilinden Geri dönmekle bütün bu sıkıntılardan kurtulacağını zanneder. Yani işi kendisine dönecek, rızkı genişleyecek, dostlar bir anda kendisine e, dönecekler tekrar, iyi davranacaklar, akrabaları e, iyi ilişkilere girecekler vesaire vesaire. E, bunu tercih eder. Böyle olur veya olmaz. Allah nasıl takdir ettiyse öyle olur. Yani dedik ya Allah'ın yazdığı şey başına gelir. Halbuki dediğimiz gibi. Şu adımı atsaydı o dönecekler yine dönecekti. İşi yine dönecekti ama hangi durumda dönecekti? Çünkü kader değişmez. Bu kader değişmez. Hangi durumda dönecekti? Allah'a itaat üzerindeyken dönecekti. O adımı atmadı. O adımı Allah'a isyan ederek ters tarafa attı. Dönecekler yine kendisine döndü. Ama Allah'a isyan ettiği hal üzere döndü. Yani Allah'a isyanı tercih etti akrabaları kendisiyle ilişkilerini düzeltti. Allah ona bir iş nasip etti vesaire vesaire. O zaman kul ne yapıyor burada? Ha, bak ben yoldan geri döndüm. Bunlar bana geri döndü. Halbuki e, bunlar kaderdendir. Kadere iman düzgün olsa bu sebeple diyoruz. Musibetle karşılaşmadan önceki itikat düzgün olursa o musibet kolay atlatılır. Kadere iman düzgün olmayınca böyle bir imtihanda Bununla karşılaşıyor. Yakın tarihte, yakın zamanda e, şahit olmuşsunuzdur. Pek çok insan var ki, mesela sakal memurlarda, bazı iş yerlerinde. Sakal bir problem. Sakallı işe almıyorlar. Bir Müslüman, gönlüne Allah korkusu düşüyor ve diyor ki, e, yani ben Allah'a isyandan tövbe etmek istiyorum diyor. Sakal bırakıyor ve işten atılıyor. Olabilir. Diğer birisi, bununla beraber olan diğer birisi, e, bu bunu göze alamıyor. Bunu göze alamaması yine kadere imanla ilgili problemden dolayı. Göze alamıyor. Ne yapıyor? Bu da işte başka bir itham sebebiyle, yani sakal falan bırakma yok. Yani sakal bıraktığından dolayı değil. Başka bir sebeple işten atılıyor. Memur da olsa, memur da atıldı böyle. Yani memurun işi de böyle garanti değil. Her neyse atılıyor. Yani şayet bu sakalı bıraktığı için atılmış olsaydı o işte yani Allah'ın yazgısı değişmez. Kader onu bulacak. Allah'a itaatinden dolayı atılmış olacaktı. Başına gelen iş değişmeyecek ama ecir kazanacaktı. Ama Allah'a isyan ederek e, devam ettiği yoluna. Kendisine yazılan kendisini yine buldu, başka bir sebeple işten atıldı. Sakal sebebiyle değil, başka bir sebeple atıldı. Yani takdir böyle. Allah Azze ve Celle'nin bize yazdığı şeyler değişmeyecek. Yani İbn Abbas R.A.'nın e, rivayet etsizde geldiği gibi, kalem kurumuş, kıyamet gününe kadar olacak her şey yazılmıştır. Bizim şer'i olarak mükellefiyetimizle, kulluğumuzla düşünmemiz gereken şey, mücadele etmemiz gereken alan, biz Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele nasıl bir mücadele? Allah Azze ve Celle'nin bize yazdığı takdiratın, dünya işleriyle ilgili veya kevni olan hadiselerle ilgili vakaların bize Allah'a isyan ettiğimiz şekilde değil de Allah'a itaat ettiğimiz şekilde başımıza gelmesi lazım. Zengin mi olacağız. Biz Allah'a itaat üzerindeyken bu zenginlik gelsin. Fakir mi düşeceğiz? Biz Allah'a itaat üzerindeyken fakir düşelim. Bunlar aksa olmaz. Kulun kader ile mücadelesi hep bu yönde olmalıdır. Ölüm kevni bir takdirdir. Yani öleceğin tarihi sen değiştiremezsin. Şöyle çalışmakla böyle çalışmakla bu tarihi değiştiremezsin. Ama ne yaparsın? Allah'a itaat üzere ölmek veya Allah'a isyan üzere ölmek konusundaki tercih sana aittir. Allah Azze ve Celle buradaki tercihi sana bırakmıştır. Yani ölüm falanca gün falanca saatte öleceksin diye Allah'ın yazdığı bir kader var. O saatte öleceksin ama ya hayırda öleceksin Allah'a iman üzere öleceksin veya Allah muhafaza küfür üzere veya sapıklık üzere öleceksin. O saat değişmeyecek ama işte kaderin bütün meseleleri bize bu şekilde bir sorumluluk yüklüyor. Yani biz kaderle Allah'a isyan üzerindeyken kader bizde vuku bulmasın diye mücadele etmek durumundayız. 70 bir kimsenin rivayetlere dil uzattığını. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan asabından nakledilenlere dil uzattığını, hadislere dil uzattığını. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den gelen haberleri kabul etmeyip onlardan bir şeyi inkar ettiğini işittiğinde onu Müslümanlığı konusunda itham et. Yani o konu, bu kimse eee Münafıklardan olabilir, zındıklardan olabilir. Yani şüphe et diyor. Eğer hadisler konusunda, e, rivayetler konusunda böyle işte günümüzdeki hadis inkarcıların yaptığı gibi veya akılcıların yaptıkları gibi veya hadisleri Kur'an'a arz etme metodunu tutanların yaptığı gibi böyle kimseleri işittiğinde onun Müslümanlığı konusunda itham et. Niye? Çünkü Müslümanlık demek teslim olmak demek. Yani Allah'tan ve Resulü'nden gelenlere teslim olmak demek. Bu kimse Allah'tan ve Resulü'nden gelene teslim olmamış. Bu konuda onu itham et. Zira o rezil bir görüş ve çirkin bir mezhep sahibidir. Biz Allah'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, Kur'an'ı, hayrı, şerri, dünya ve ahireti rivayetler sayesinde biliriz. Evet, bu manada... İmam Ahmet bin Ambel şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini reddeden kişi helak olmanın eşiğindedir. Bunu Tabakatul Hanabil'e de e, Ebu Yala ve İbn-i Battal El-Ibane'de İmam Ahmet'ten rivayet etmişlerdir. 71. Muhakkak ki Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır. Bu söz... Mekul eşşami Rahimullah'a aittir. Ondan rivayet edilmiştir. Bunatibül Bağdadi el-kifaye fi ilmir rivayede. İbn Abdilber cami beyan Hazimi de En-Nasih vel mensuhta sayısnatla rivayet ederler. Yahya bin Ebi Kesir Rahimullah da sünnet Kur'an'a hükmedicidir. Kur'an ise sünnete hükmedici değildir demiştir. Bunu İbn Abdilber ve Darimi rivayet ederler. El-Fadr'l bin Ziyad dedi ki Ahmet bin Hanbel'e sünnet kitaba hükmedicidir. söz sorulunca şöyle dedi. Sünnet kitaba hükmedicidir. Sözü çok cesur bir söz. Sünnet Kur'an'ı tefsir ve beyan eder. Yani Ahmet bin Ambel bu sözü çok doğru bulmamıştır. Şimdi ee, Yahya bin Ebi Kesir Raymullah tabinden. Tabinden gelen bir söz. Fakat Ahmet bin Ambel ondan daha sonra gelen birisi zamansal olarak. Yani selefine burada bir eleştiri yapıyor. Neden? Bu diyor çok cesur, cüretkar bir söz. Onun yerine şöyle deseydi keşke. Yani Kur'an Kur'an'ı sünnet tesir ve beyan eder, açıklar. Bu sebeple mesela Yahya bin Ebi Kesir olan bu söz aslında doğru bir sözdür ama e, bunlar sünnet inkarcıları tarafından hadis ehlini böyle rencide etmek için, vicdani e, şuurları rahatsız etmek için kullanılan sözler haline getirilmiştir. Ve diyorlar ki işte bu hadisler var ya işte sünneti Kur'an'dan da yüce tutuyorlar. Allah Resulü'nü Allah Azze ve Celle'den bile yüce tutuyorlar diye değişik şeylere e, yorumluyorlar. Halbuki Yahya bin Ebi Kesir'in kastı bu değil biliyorsunuz. Mekul olan sözü de e, aslında Yahya bin Ebi Kesir'in sözüyle aynı mana ifade eder. Yani e, Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır. Bu ne demek şimdi? Bunun manası şu Kur'an sünnet olmadan anlaşılmaz. Bu hakikati Nahl Suresi 40. ayeti zaten ifade ediyor. Sana da zikre indirdik ki insanlara indirileni bu Kur'an'ı beyan edesin. Bu beyan olmadan Kur'an'ın hükümlerini insanlar Resul'ün açıklaması olmadan anlamazlar. Bu ne demek? Kur'an'ın sünnet ile açıklanmaya, beyan edilmeye, tefsir edilmeye ihtiyacı vardır. Allah böyle hükmetmiştir, böyle takdir etmiştir. Sünnetin ise Kur'an'a ihtiyacı yoktur. Bu ne demek? Sünneti Kur'an tefsir etmez. Çünkü Kur'an sünneti tefsir etmek, açıklamak üzere inmemiştir. Bilakis sünnet Kur'an'ı tefsir etmek üzere inmiştir. Bu bu sözlerin manası budur. Yani Allah Azze ve Celle zikri biz indirdik. Onun koycusu da biziz buyuruyor. Buradaki zikir elhamlıdır. Yani Kur'an ve sünnet birliktedir. Eee Sünnet inkarcıları ise burada zikir kelimesiyle sadece Kur'an kastedilmekte diyorlar. Velev ki öyle olsa, sadece Kur'an kastedilse bile Kur'an'ın korunması ancak sünnetle olmuştur. Yani kıyamet gününe kadar korunması demek ancak sünnetle olmuştur. Sadece Kur'an olduğunu bile kabul etsek zikrin yine bu ayet sünnetin hüccet olduğuna delildir. Ne açıdan? Kur'an beyanı sünnetledir. Şimdi Kur'an-ı Kerim korunmuş sadece. Sünnet korunmamış ise zamanımızda sünnet korunmamış ise sünnetin kârcılığının söylediği gibi. Sadece Kur'an korunmuştur. İşte sünnet çaybelidir dediğin zaman. Eğer böyleyse Kur'an-ı Kerim'deki bir takım emirler özellikle bunların en başında Rasul'e itaat edin emri gelir. Allah Azze ve Celle korumadığı bir şeyi yani Resul'e itaati korumamış. Yani çünkü onun sözleri korunmamış ise Resul'e itaat bize nasıl e, farz kılınabilir? Korunmuş olan kitapla diyor ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Resul'e itaat edin. İşte burada kast edilen işte e, yani sünneti Kur'an'a arz etmek diyorlar. Böyle yırtıyorlar güya. Şimdi onu geçtik. Ahzal suresi 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü'ndedir. Yani her meselede en güzel örnek Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamdadır. Kur'an demiyor bak. En güzel örnek Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı örnek almak Kur'an'ın bütün muhataplarına emir. Bunun manası şudur. Kur'an korunmuşsa mutlaka ondan onunla beraber... Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın örnek alınacak sünnetlerde korunmuş olmak zorundadır. Yoksa Allah Azze ve Celle şu emirle boş kağıda, boş bir emirde bulunmuş olur. Böyle bir şey iddia edilmiş olur. Yine Rabbine yeminler olsun ki aralarındaki çekişmelerde sen hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Biz Resulü nasıl hakem kılarız? Şimdi korunmuş olan kitapta bu emrediliyor. İman etmiş olmazlar aralarında çekiştikleri konularda seni hakem kılmadıkça ve verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diye Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Şimdi bize hadisler ulaşmadı diyelim. Sahip yolla gelmedi sünnet inkarcılarının dedikleri gibi. Bize Kur'an ulaştı ve bu Kur'an'ı açıyoruz. Biz Nisa suresinin 65. ayetinde bu ayeti görüyoruz. Bu ifadeyi, bu emri görüyoruz. Biz Müslümanlar olarak çekiştik. Tartıştık, ihtilaf ettik ve aramızda hakem olması için Rasul'e müracaat bize emrediliyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Kabrüne mi gideceğiz? Kabrine gitsek bize cevap mı verecek? Buradaki sünnetidir. Demek ki Allah ve Celle Allah Azze ve Celle Kıyamet gününe kadar korumayı vaad ettiği kitabında sünnetin de korunacağını zımnen bize bildirmiştir kitabında. Bu koruma olmasaydı Allah Azze ve Celle hem de önemli bir iman esasıdır bu. İhtilafa yer yoktur. İhtilafı Allah Azze ve Celle hiçbir yerde övmez. Tamamen kınar. Yani iman edenleri, kendisinin rahmet ettiklerini hep ihtilaf etmemekle övmüştür. Kitapta ihtilaf yoktur, bu dinde ihtilaf yoktur. İhtilaf edenleri kınamıştır. İhtilaf azaptır. Ayrılık azaptır. Sizden öncekilerin ihtilaf ettikleri gibi ihtilaf etmeyin diyor. Bugün Kur'an, Kuran'ı denilen, sadece Kur'an hüccettir diyen insanlara baktığınız zaman her bir meselede. Yani bunu açıklıkla, açık bir şekilde müşahede edebilirsiniz. Her meselede ihtilaf içerisindedirler. Bir tek hadis eylanişidir bunda. Mezhepçiler de ihtilaf içerisindedirler. Neden? Çünkü Kur'an ve sünnet dışında başka kaynaklar edinmişlerdir. Reyleri, kıyasları vesaire vesaire. Başka kaynaklar edinmişlerdir. Kur'aniyyün denilen kimseler de güya Kur'an ihtilafı giderecek ya Kur'an üzerinde ihtilaflar etmişlerdir. Bunların pek çok örneklerini zikretmiştik. Mesela tatlı su balıklarının hükmü hakkında Eşek etinin hükmü hakkında, bazı kuşların etlerinin hükmü hakkında Kur'an ehli, Kur'aniyyun denilen kimseler yani Kur'an ehli derken Kur'an inkarcıları kastedilir. Yani kaderi diye nasıl kaderi inkar edenlere söyleniyor. Kur'aniyyun diye de Kur'an inkarcılarına verilen bir isimdir Kur'aniyyun. İşte mealciler Türkiye'deki isimleriyle bu kimselerde fıkhi her meselesinde ihtilaf içerisindedirler. Namazın şekillerinde ihtilaf içerisindedirler. Edip Üksünen'e sorun, namaz nasıldır? Size bir namaz tarif etsin. Türkiye'deki sünnet inkarcılarına sorun, o size onlar size farklı bir namaz tarif etsinler. Başka bir sünnet inkarcılarına sorun, bizim şu konuşmamızda namazdır desinler vesaire vesaire. Yani ne namazları, ne oruçları, ne hacları, ne başka herhangi bir ibadetleri, zikirleri, bunların tamamı ihtilaf içerisindedir. Allah'a iman konusu e, hakeza böyle. Allah Azze ve Celle'ye nasıl iman edilir, onun sıfatları nelerdir, bu meselelerde olduğu gibi. Bu sebeple ihtilaflardan tek korunmuş olan, ihtilaf etmeyen topluluk Allah'ın izniyle hadis ehlidir. Sadece sayı hadisleri kendisine hüccet kabul eden, başka bir şeyi hüccet kabul etmeyen kimselerdir. Dünyanın her neresinde olursalar olsunlar, hangi dönemde yaşamış olursalar olsunlar, bunu ilmi araştırma yapan herkes açık bir şekilde müşahede eder. Biz mesela Sem'ani'yi görmedik. Aynı asılda yaşamadık, aynı topraklarda bulunmadık. Onun eserlerini arkadaşlarımız okumadılar. Zaten Arapça da bilmiyor çoğu kardeşimiz, eserlerini okusunlar. Ama... Sadece kitap ve sünnetin hükümleriyle amel ettiğimizde bakıyorsun ki itikad olarak da amel olarak da bizim sem'an ile itikadımız aynı. Falanca imamla aynı, Bukhari ile aynı, filanla aynı. Sadece ilim eksikliğinden dolayı ihtilaflar olur. Dinin kendisinden dolayı değil, sünnetin kendisinden dolayı değil. Falan sayı hadis filana ulaşmamıştır. Bundan dolayı bir pürüz olabilir. Ama o hadis ulaştığında derhal o hadise döner. Hadis ehli, hadis elinin mezhebi bu sebeple açıktır, geniştir. Ama bir mezhep, bu genişlik mezheplerde söz konusu değildir. O mezhep içerisinde kabul edilen hadislerden olmalı. Hadisle amel edebilmen için. Eğer mezhepten herhangi bir imamın amel etmediği bir hadis Güneş gibi bir hadis dahi olsa, Bukhari, ittifak e, ittifakla rivayet ettikleri hadis dahi olsa, onlar o mezhebin dışına çıkmayı göze almazlar. Bir kimse bunu yaparsa, işte mezhepsizlikle itham edilir. Buna tek müsait olan hadis ehlinin mezhebidir. Hadis ehli bu sebeple dün ah dediğine bugün kara diyebilir. Bu genişlik vardır hadis ehlinin mezhebinde. Bugün kara dediğine yarın, Ah diyebilir. Hangi sebeple? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadislere açıktır. Batılda ısrar etmez yani. Bir şeyin batıl olduğu, orada bir eksiklik olduğu anlaşılırsa onda ısrar etmez. Nesk, nesk'e dair delil ulaşırsa, tahhide dair, tahsise dair delil ulaşırsa, hadis ehli dünyanın her tarafındaki, her asırda yaşamış olan hadis ehli buna hep açıktır. Ama mezheplere donduranlar, Mesep neye karar kılmışsa onların dışına asla çıkmazlar. Bu sebeple de ihtilaf ederler. Falan mezheple filan mezhep hep ihtilaf içerisindedir. Ama hadis ehli her zaman hakka sineleri açıktır. E, ne zaman delil gelirse gelsin sahih bir yoldan geldikten sonra e, ona dönmeye hazırdırlar. Allah'ın izniyle. Allah zimri ise Berbehari Rahimullah'ın 72. maddede zikredeceği Yine kaderle ilgili bazı meseleler var. Onu bir sonraki derse bırakacağız inşallah. Burada son maddeyle ilgili olarak muhakkak ki Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır sözüyle birileri veya Kur'an sünnet Kur'an'a hükmedicidir fakat Kur'an sünnete hükmedici değildir gibi seleften Bazılarının sözleriyle kafa karıştırmaya çalışan kimseler olursa, e burada ne murad edildiğini, bu sözde neyin kastedildiğini ve tuzak kurmaya çalışan kimselerin e, muratlarının ne kadar batıl, art niyetli maksatlar taşlıklarını idrak edersiniz. Evet, Allah Azze ve Celle sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirilenini beyan edesin Buyuruyor Nail suresi 44. ayetinde. E bu açıkladığımız gibi yani zikri biz indirdik. Kıyamet gününe kadar korumayı bu ayetle üzerine almıştır Allah azze ve celle. E, buradaki zikirle kastedilen kitab ile sünnettir. Buradaki zikir de budur. Sana zikri indirdik. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselam'a zikir indirilmiştir. Zikir Kur'an ile beraber onun beyanıdır. Yani zikir denilince Kur'an-kerim'de geçen bütün elif lamlı gelen ez zikr kelimelerinden anlayın ki burada sünnet ile beraber onun beyan olan Kur'an kastedilmektedir. Saat vel Kur'an ez zikr. Kur'an'ın vasfıdır. Saat Suresinin ikinci ayeti. Kur'an'a yemin ederken Allah Azze ve Celle zikir sahibi Kur'an'a, zikirli Kur'an'a, yani sünnet ile beyan edilmiş Kur'an'a yemin olsun ki diye açıklanmış kitaba yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Nahil 44, bu, bu konudaki en açık delildir, en açık ibaredir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a zikir indirilmiştir, yani Kur'an ile onun beyanı indirilmiştir. Bu sayede insanlara indirilmiş olan Kur'an'ı beyan etmekle görevlendirilmiştir. Şayet burada Kur'an ise, Sünnet inkarcıları şunu iddia edebilirler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen burada zikirle kastedilen de Kur'an'dır derlerse ona da cevap açık. Şayet burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indirildiyse. Yine bu Kur'an'ı açıklamakla kim görevlendiriliyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Neyle açıklayacak? O bilmiyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nereden bilsin de açıklasın. Biz bunu nereden biliyoruz onun bilmediğini? Allah Azze ve Celle bildiriyor. Şura suresi 51. ayetinde 52. ayetinde Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Kitap nedir, iman nedir bilmez olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu zikri nasıl açıklar? Neyle açıklar? Bilmiyor. Allah bildiriyor çünkü. Nitekim biz biliyoruz ki mesela namazı tarif ederken Cibril aleyhisselam inmiştir. Vakitleriyle beraber cemaat olarak e, namazların ne şekilde kılınacağını Cibril vasıtasıyla Allah azze ve celle ona öğretmiştir. Bu sebeple Bakara suresi 238-239 <gülüyor> ayetlerinde <gülüyor> namazı biz öğrettik diyor Allah azze ve celle. Bizim öğrettiğimiz şekilde namazı kılın diyor güvene kavuştuğunuz zaman. Demek ki Allah öğretmiş. Ama Allah'ın ne şekilde namazı öğrettiği Kur'an'da yok. Ama öğrettik diyor. Demek ki burada bir e, Kur'an dışında bir vahiy ilişkisi var. Yine e, bu konularda pek çok aslında örnekler var. Yani Kur'an-ı Kerim'den e, açık deliller var. Çünkü e, sünnet inkarcısı olan veya sünnet inkarcılarından e, şaibeler kapmış, şüphelere düşmüş kimselere öncelikle gerçekten sanmıyse, öğrenmek istiyorsa bu kimseye öğretilecek şey... Kur'an ile öğretimde bulunmaktır. Doğrusunu Kur'an ile öğretmektir. Ee, biz burada sadece bir noktasından yaklaştık. Sünnetin vahiy kaynaklı oluşuna. Nahil 44 ile olarak. Ee, dedik ki şayet sünnetin kerceleri burada zikirle kastedilen de yine Kur'an'dır dediklerinde birinci açı bu. İkinci açı Kıyamet Suresi 19. ayetidir. Onu beyan etmekle bize düşer diyor Allah Azze ve Celle. Burada ne diyor? Beyan edesin diye sana zikri indirdik diyor. E beyan etmek Allah Azze ve Celle'ye düşüyor. Kıyamet Suresi 19. ayet. Onu beyan etmek bize düşer diyor. Allah Azze ve Celle üstleniyor beyanı yani. Onu beyan etmek bize aittir diyor. Burada ne diyor? İnsanlara kendilerine indirileni beyan edesin diye sana zikri indirdik diyor. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı beyan etmesi kendinden değil kesinlikle. Çünkü Kıyamet 19'da diyor ki onu beyan etmek... Bize düşer. Allah Azze ve Celle'ye düşer ve Allah Azze ve Celle nebisine sünneti de indirmiş. Böylece Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine kendisine bildiren vahiy ile insanlara açıklamıştır. Yani Kur'an kesin ve kesin olarak sünnetin vahiy olduğuna açık bir şekilde delalet etmektedir. Yine burada e, hepinizin bildiği Necim Suresi 3-4. ayetlerinde ve mayantiku anil heva. İnhüve illa wahyu yuha ibaresi nekre sıfatla gelmiştir. Nataka, yani orada, burada da şunu söylüyorlar, işte burada Kur'an kastediliyor. Kur'an'dan söyledikleri diyorlar. Buna, Kur'an'dan sizin deliliniz ne? Yani Kur'an'dan delil getirin hadi, burada sadece Kur'an kastediliyor diyor. Kur'an'da böyle bir şey demiyor ki. Ve yentiku. Ve yentiku. Buradaki nekrelik birinci açıdan. Onun söylediği her şeyi ifade eder. İkinci açıdan onların rehinine olan kısmı nataka ağzından çıkan telaffuz edilen her şeydir. Vema buradaki nekrelik onun ağzından çıkan her şeyi e, kuşatmaktadır. Bu umumu sen nasıl Kur'an'la tahsis edersin? Kur'an'dan bir delilin var mı? Kur'an'dan bir delil getiremezler buna. Vema yetlu demiyor. Tilavet ettiği. Vema yakrau kıraat ettiği, okuduğu Demiyor Allah Azze ve Celle. Telaffuz ettiği, ağzından çıkan her şey vahidir diyor. Ancak vahidir, hevadan değildir diyor. Şimdi burada bir açmaz geliyor. Diyorlar ki, o zaman diyor, ey Ayşe şuradan bana su getir dese peygamberi, ve sen, bu da mı vahiy diyorlar. Biz de diyoruz ki, sizin itakadınıza göre bunun vahiy olması gerekir. Bize göre değil. Yani Kur'ancıların, sünnet inkarcılarının itikadına göre... Ey Ayşe şuradan bir su getir dese Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bunun dahi vahiy kabul edilmesi gerekir onlar tarafından Bizim tarafımızdan değil neden? Onlara göre az önce söylediğim gibi Vema Yentiku'daki nekredeki umumluğu tahsis eden ellerinde Kur'an'dan hiçbir delil yok Yani sünnet inkarında samimiyseler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şeyin vahiy olduğunu kabul etmeleri gerekir Münafıklıklar işte burada biz diyoruz ki biz sünnet ehli olarak, sünnet ve hüccet kabul eden kimseler olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her söylediği, ağzından çıkan her şey vahiy değildir. Sünnet Kur'an'ı tahsis eder diyoruz. Onlar bunu asla kabul etmez. Sünnet nasıl Kur'an'ı tahsis eder? E sen sünnetle tahsis etmezsen aklınla tahsis edeceksin. Çünkü vema yentikı diyor. Sen bunu neyle tahsis ediyorsun? Aklınla. Bizde sünnetle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vuruyor ki size dünya işleriniz hakkında bir şey söylersem ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Bundan serbestsiniz. Ama size dininiz hakkında bir şey emredersem buna uyun yerine getirin diyor. Müslümin Rafi bin Hadis radiyalan'tan rivayet ettiği hadiste. O kurma aşılanmaları kıssasıyla ilgili gelen hadisin sonunda söylüyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yani hangi konularda? Dinin beyanı dışındaki konularda. Dünyevi bir tecrübe mi size söylersem, yani bunu dini bir vecibe gibi kabul etmeyin, böyle gerekmez. Ama dininiz hakkında bir beyanda bulunursa ona mutlaka uyun diye. Bakın bu hadis, وَمَا يَنْتِقُوا <الْحَوَى> anil heva O asla hevasından konuşmaz ayetini tahsis etmektedir. Ama sünnet inkarcılarının elinde bu şekilde umum gelen ayeti tahsis edecek hiçbir delilleri yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yok Sünneti kabul etmiyorlar, sünnet de edemeyecekler. Ne kalıyor geriye? Onların Yunan felsefelerinden dejenere olmuş, çöplük, süprüntü akılları kalıyor. Bununla da herkesin türlü türlü şeyler söylediğini görüyorsun. İşte burada Kur'an kastediliyor diyor. Lugat olarak Kur'an uymuyor yani buna. Ve Sadece Kur'an değil her şey, ağzından çıkan her şey. Evet, bunlar Sünnet inkarcılarının pek çok çelişkisinden sadece birkaçı konunun detaylarını Sünnet müdavhası ve itibat evi kitabında ayrıntıyla işledik. Ayrıntı sistem kardeşler oraya müracaat edebilirler. Allah aziz verse 72. madde ile bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve ve eshedane ilahillah antawatekala sherikalek ve Amin